Katkılarından dolayı kalebudura teşekkür ederiz. Merhabalar, günaydın. Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Ben Hasan Cenk Ve Teknik Masa'da sevgili Selahattin Çolak'la birlikteyiz. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Bir yerde de programcılar arası bir komşuluk dayanışma olarak hoş geldiniz. Aykut Köksal bizimle birlikte. Hoş bulduk. Hoş. Programınızı yıllardır izliyorum. Az önce, yayından önce de belirttim ama bir kez dinleyicilerimizin de duymasını isterim. Bu programı yıllar boyu bu nitelikte sürdürmek, bir radyocu olarak da ben de bir radyocu sayılırım, <gülüyor> ne kadar güç olduğunu biliyorum kutluyorum sizi. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bizi mutlu etti. Hoş Aykut Bey ben de bir radyocu sayılırım dedi mütevazılığından ama kendisi <gülüyor> tabii Açık Radyo'nun kuruluşundan beri en emektar, en uzun süreli programcılarından birisi. Şu anda kendisinin de Modernin Sesi programında pazar günleri mümkün merdibe keyifle dinliyoruz. Saat ol, 17'de yedide duyurmuşta ol. olalım. Sağ olun arkadaşlar. Heyecanlı tabii uzun süreden Sonra en azından benim için canlı yayında stüdyoda olmak evet. ayrı bir keyif. Bir de böyle bir e, mimarlık konuşan, mimarlık okuyan ve mimarlık gösteren bir ekiple beraber stüdyoda olmak e, baya heyecanlı. E, zaten e, mimarlığı konuşmak, okumak ve görmek, izlemek üzerine biraz konuşacağız. E, aslında sizin TRT 2'deki e, programınızı konuşmak için siz davet ettik ama e, açacağız bu konuyu sizin üretiminiz, üretimlerinizle beraber. E, beyaz bir... E, odanın içerisinde karşılıklı oturan birkaç mimar. iki tane Marcel Breuer koltuğu, <gülüyor> Evet, evet. Bauhaus koltuğu üzerinde de hiçbir zaman. ötesi evet. bir mekanda ve zaman ötesi iki koltuk üzerinde. Baya fantastik onu söylemem lazım. İzlemeyenler için izle, izlemelerini tabii ki e, tavsiye ediyoruz ama izlemeyenler için de söyleyelim. E, boşlukta salınan mimari fikirler <gülüyor> ve bir kısım mimar karakterleri. Karşı ve aynı zamanda, aynı zamanda o boşluk mimari çizimlerinde taşıyıcısına dönüşüyor. Evet, evet. Aslında burada evet. sadece o boşluk soyut bir boşluk Tabii. değil. Aynı zamanda mimari çizimlerinde taşıyıcısına dönüşüyor ki. Böylesi e, sonuç olarak popüler bir kanalda, hı hı. E, ulusal ve popüler bir kanalda mimarlığı sadece fotoğraflar, ve söz üzerinden değil, çizimler üzerinden de belki teknik bile denebilecek çizimler üzerinden ele almak herhalde istisnai bir durum gibi geliyor bana. Ama tabii sizlerin değerlendirmesi benim için önemli. Plan, evet evet TRT2'de böyle planlar akmaya başlayınca ben bir durup bir düşünüyorum hani ben oluyor istiyorum. diye. <gülüyor> Ee, henüz izlemeyen dinleyicilerimiz için de kısaca da duyurmuş olalım. Cuma günleri Aykut Köksal Mimarlık Söyleşilir serisinin 5'i yayınlandı. 6.sı da yarın itibariyle yayınlanıyor. 20.30'da. Evet 20.30'da onu da duyurmuş olalım. Sık sık tekrarları da oluyor. Denk gelebilirsiniz. Hatta YouTube kanallarına da yüklemeye yavaş başladılar. Yavaş yavaş yüklemeye başladılar. İlk iki program. Ee, i̇sterseniz... E kimlerle söyleşi yaptık şimdi yaptım şimdiye dek onları söyleyeyim. İlk e, söyleşim Han Tümertekin'le Sonra Can Çinici ile ee, babası üzerine <gülüyor> e, bir söyleşi yaptık. Bence bu çok e, önemliydi. Çünkü Türkiye'deki mimarlık tarihinin en önemli figürlerinden biri. Sonra Şevki Pekin'le, Şevki Pekin'in üretimleriyle aldığımız bir söyleşi oldu. Ahmet Tercan, Erdal Özyurt. Her ikisi de hem e, akademisyen hem üniversitede e, öğretim üyesi hem de e, profesyonel mimarlık e, üretimini sürdürüyorlar bürolarında. Özellikle o söyleşi e, proje eğitiminde rol oynayan e, eğitmenlerin mimarlık pratiğiyle ilgileri ne olmalıdır meselesini Hı. deşme açısından da bence e, önemliydi. Çünkü Güzel Sanatlar Akademisi'nde 1969'a kadar bu e, süre giden bir evet. durumdu. Evet. Yani e, hocalar ki o zaman 69'a kadar... ...hiçbirinin akademik ünvanı yok. Öğretmen. Hı hı. Yani 1960'ların... ...Akademi Dergisi'ni açarsanız... ...Sehat Hakkaldi'nin altında öğretmen ünvanını... ...görürsünüz sadece. Ve e, hepsi aynı zamanda mimarlığı da... ...sürdüren kişilerdi. Evet o konunun tartışılması... ...yer aldı. Sonra Erginoğlu... ...Çalışlar Çifti'ni... E, ile e, konuştum. O da yayınlandı ve... ...yarın... E, ...Cem Yücel'le... Çok değer verdiğim bir kişiyi konuşacağız. Atilla Yücel'i, Cem Yücel'in babası. Atilla Yücel benim için çok önemli bir kişi. Akademisyen kimliği de, belki mimarlık dünyasının en büyük entelektüeli diyorum ben. De. Büyük bir entelektüel. İlgi alanları, mimarlığa kuramsal yaklaşımı... ...son derece... ...önemli. Onu konuştuk Cem Yücel'le. Aynı zamanda... ...Cem mezun olur olmaz... ...babasıyla birlikte... ...çalışmaya başlamış. Birlikte yaptıkları çalışmaları da ele aldık. Ondan önce Atilla Yücel'in... Öne ...önemli çalışmalarını ele aldık. Ben özellikle yarınki... ...bir yandan biraz duygusal boyutu evet. da var benim Tabii. için çünkü çok yeni yitirdik evet. Kadiyüzler benim çok yakın bir dostumdu Hı -hı. çok çok yakın bir dostumdu yeni yitirdik onu geçen yılın sonlarında o yüzden çok önemli evet sonra Boran ikinci olacak bir sonraki hafta <gülüyor> Boran ikinciyi ağırlamaktan çok keyif aldığımızı da her zaman söyleyelim evet, radibümüzü Hatta bize bir seriyle geldi Boran Bey. Kendisi böyle durumu ele alıp telefonlarla röportajlar falan yapıp güzel programlar da sağladı. Bize sağ olsun. Evet, evet. ona selam gönderelim. <gülüyor> zaten Hayır, en keyifli söyleşi <gülüyor> Boran ikinciydi oldu. Yani kahkahalar evet, içinde, evet. neşe <gülüyor> içinde. Ama tabi bu işin bir boyutu ama bir yandan da ben zaten Boran'ın üretimini izliyorum, tanıyorum. Bir kez daha yakından bakınca <gülüyor> E, olağanüstü bir e, yetenek. İnanılmaz olağanüstü yoğun. Olağanüstü bir araştırmacı. İnanılmaz seri üretimi ve inovasyon hakeme çok değerli. E, bir de, de inovasyon tabii konusunda. Tabii. Yani o inovatif. Hiçbir zaman Boran'ı e, o da çok net o söyleşide de ortaya çıktı. Öyle hazır cephe çözümleri, yapı, evet, yapı evet. endüstrisinin sunduğu hazır çözümler ilgilendirmiyor. Hı. Kendisi için önemli olan e, kendi yarattığı, kendi ürettiği ve e, belki konuşmuşuzdur muhakkak e, Boranla ama hep de konuşun, <gülüyor> e, belki de hep bende konuşuldu onunla daha gençinde kağıt mimarlığı çalışmalarıyla, ütopyalarıyla evet. değil mi olan üstü? Tabii ne yazık ki bu da radyoda siz e, sadece sözel ona aktarmışsınız. Şimdi e, iki, bir buçuk hafta sonra öbür Cuma'ya onun görsel örnekleriyle birlikte meraktayız. <gülüyor> e, e, <gülüyor> evet evet görmek isteyenler evet. nasıl bulmuş Kıskan, onları? Kıskanmadım değil şimdi bir dakika onu da söylemem Efendim? lazım. Nasıl bulmuş? İlk zamanlardaki o kağıt mimarlığı çizimlerini... İşte Yok, iyi bir, iyi bir arşivci. İyi bir arşivci. İyi bir arşivci. İyi bir arşivci. Bir, bir, bir de... yandan da iyi bir bilim kurgu kitapları... E, evet, evet, evet, evet. ...kütüphanesi de var inanılmaz. Tabii, tabii, <gülüyor> tabii. Ve iyi arşivci belli. Evet. Çünkü hepsini... E... Bütün sadece bir lineer kent çalışması var o ilginç. Ama sadece o da değil. O e, hayali ev projeleri falan. O, o çok ilginç. Ondan ayrı program çıkar diye biz de buraya not düşelim. Boran <gülüyor> Ekinci'ye evet, çok selam. Evet, evet. evet Boran'a sevgiler. Bünyamin Derman'la yaptım. Yine çok yaratıcı, e, çok çalışkan bir mimar. Sonra Cengiz Bektaş'la e, yaptım. Keyifli bir söyleşi oldu. Falan. İşte Konur Alp, Nevzat Sayın, Canseverler falan. Hı. Devamı gelecek ve daha sonra bu ilk işte bizim e, radyoda öyledir programlar e, yir, burada 26 program üzerinden gider. Hı hı. E, televizyonculukta bu 13, 26 falan diye gidiyor. İkinci 13'te e, o sizin hoşunuza gidecek gençler <gülüyor> daha artık e, taşıyacak. İşte böyle. Harika. Ee, Takipte izleyelim. Ben. Yani şunu... şu pardon. pardon yağmur buyurun. Şey soracaktım. Ben şunu merak ediyorum. Bu TRT2'nin tekrar duyurusunu da yapmış olalım. Cuma günleri akşam saat 20.30'da takip edin diye duyuralım da şunu da merak ediyorum. Nasıl çıktı böyle kanal mı size geldi böyle bir iş yapalım diye? Nasıl Şimdi, karar e, verildi formata? O e, Vasili sandalyeleri nasıl karar verildi de çıktı mesela onları da o, merak o ediyorum. Benim kararım. <gülüyor> o, o benim e, konseptim bütün işte mekanıyla, bütün o... E, browser İskender ile vesaireyle benim tasarımım da. Asıl şuradan işte TRT ile bir prodüksiyon firmasının birlikte getirdiği bir öneriydi bu. Ama benim niye bu programı yapmaya niyetlendim? Hı, Aslında hı. şunu da söyleyeyim. Tam da tahmin edebilirsiniz arka planda çok yoğun bir çalışma var. Tabii. Yani ön çalışması, çekimi ve ardından asıl post prodüksiyon. Bütün o post prodüksiyonda çizimlerin, görsellerin doğru yerlere yerleştirilmesi falan. Bu kolay bir şey değil. Yani bir, bir tek bir program üç dört tam günü alıyor e, prodüksiyonu. Peki bu kadar emek, bu kadar şey niye? Şimdi aslında orada e, ne kadar gerçekleşebildiğini bilmiyorum ama niyetim şu idi. E, Mimarlık söylemi genelde e, pek e, kopuk demeyeyim, genel ilgiden kopuk demeyeyim ama genel ilgi tarafından kolayca izlenebilir bir söylem değil. Bir de bir başka şey tarafı daha var. Son yıllarda bir biçimde e, bu söylem giderek daha sofistike olmaya başladı. Hmm. Hatta benim bazen de çok anlamlı bulmadığım bir sofistikasyon. yani Zorlama kavramsallaştırmalar. Bazı kavramsallaştırmalar çok önemlidir. Tabii yani onlar. Markojen'in yok yer kavramsallaştırması önemlidir. Tabii ki önemlidir. Ne bileyim yapısalcılığın getirdiği bütün sentaks gibi vesaire bir takım kavramsallaştırmalar önemlidir. Ama artık bunu çok zorlayıp o kavramsallaştırmaları tek başına özel bir söylemin giderek mimarlığın da kendisinden hmm. kopan tabii. Özel bir söyleme dönüştürmenin de çok doğru olmadığını düşünüyorum. Acaba dedim e, o e, sofistikasyona girmeden e, mimarlık söylemi daha geniş bir e, ilgiye, daha geniş bir izleyici kesimine nasıl ulaştırılabilir? Ve e, daha sonra aldığım tepkiler de bunun e, aslında e, isabetli bir e, kaygı olduğunu gösterdi. Birçok bir kişi şunu söyledi. ...bir e, anlıyoruz... ...yani burada ne konuşuldu anlıyoruz... ...ve ikincisi... ...iki mimarın birbiriyle ne konuşur iki mimar... <gülüyor> ...iki mimar bir projeyi... ...üzerine Nasıl ne konuşuyor? söyler ne konuşurlar... E, bu, ...bu bildiğimiz bir şey değildi... ...bunu bize e, bu yansıtıyor... E, ...dedi çok kişi... ...bu bana anlamlı geliyor... Şey önemli... E, Önemli bir katkı olduğu tamamen ortada tam da bu dediğiniz pencereyi açtığı için. Çünkü mimarı, mimarların popüler medyada temsilleri aslında daha önce e, oldu. E, i̇şte çok popüler dekorasyon programlarında mimarın of. yani hani mimar X kişinin e, pratiği çok görünür oldu. Ve hani mimar öyle yapar e, gibi bir şeyde var. Hani demek bir mimar böyle böyle davranıyor ya da başka bir dizide. Mimar bir karakterin çevresinde geçen bir dizide işte ofiste nasıldır, projeyi nasıl konuşurlar <gülüyor> evet, evet, falan evet, evet, evet. bunlar da vardı. Şimdi bunları böyle tazelemek için söylüyorum. Bu da işte sizin aslında kurguladığınız pencereden sizin vermek ve göstermek istediğiniz imgesi bir ve daha karakteri. Evet daha yani cikc. şüphesiz çünkü... Mimarlar, mimarlarla konuşuyorlar ve mimarlık pratiği üzerine konuşuyorlar. Ve kendi kendi kendi alanında nasıl konuşurlarsa evet, da öyle konuşuyorlar. Öyle konuşuyorlar. Yani, Herhangi bir çekinceleri vesaire evet, yani yok. Evet, şey ekrana çıktık diye de başka bir söylemi yani. onun yerine koymuyor. Hı -hı. Hı -hı. Evet, hatta bir kısmıyla. Arkadaşsınız böyle uzun süredir konuşmuyorduk diye başlıyor. Hani böyle iki mimarında bir dost sohbetine konuk olmak gibi de programlar. Ee, sevgili Yağmur yaştan mı geliyor bilmiyorum işte. İnsan <gülüyor> <gülüyor> verir bir yaşa gelince pek çok kişiyle arkadaş olduğunu tanıdığını fark ediyor. Yıllar. Evet, yani evet o... babasıyla birlikte nasıl ofiste büyümüş oradan nasıl üniversiteye geçmiş. Hani biraz onlar da konuşuluyor. Oradan Beğruz, Beğruz konuşuluyor. Çinici ile Can Çinici'nin ilişkisi o, o. Evet onu YouTube'da o iki program. Ramı izlemek mümkün Hı -hı. Şu anda yani hem Hamtumer Tekin'de hem de Can Çinici ile Behruz Çinici üzerine yaptığım programı Hı -hı. E, gerçekten o hoştu. Bir de orada aslında e, bugüne dek e, hiç e, ortaya çıkmamış olan bir bilgi e, ortaya çıktı. E, Can Çinici hiçbir zaman e, büyük, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Camisinin e, tasarım sürecini yazmamıştı, bu yazılmamıştı. O tasarım süreci, o tasarım sürecinin, o tasarımın nasıl onaylandığı, hmm. ilk tepkinin ne olduğu, nasıl o tasarımın biçimlendiği, Can, Can Çinici'nin oradaki rolü, bütün bunlar ilk kez o programda tüm açıklığıyla konuşuldu. Bence oldukça hoş oldu. Muhteşem. Yani mimarlığın nasıl yapıldığına dair bu anlatıların... ...görsel malzemelerle beraber desteklenerek aslında belgeleniyor olması şu durumda oldukça kıymetli. Bir de bu ulusal bir ulusal yayın yapan bir kanalda evet. bütün Türkiye'ye ve sonrasında da sosyal medya üzerinden tüm dünyaya dolaşmak isteyen herkese açık olacak. Bu çok önemli bir şey. Bir de pardon Buyur şu tarafı. da önemli diye düşünüyorum. Bir dönemin en azından mimarlık tartışmalarının bir yerde arşivlenmiş olması da Hı -hı. demek bu. Hani evet. bir devlet televizyonu tarafından... Ya. Tabii, yani evet, nereden evet. bakarsak bakalım inanılmaz önemli bir şey bana sorarsın yani. yani olan bir tane evet, evet. şey evet. yani bir belgeselden daha farklı olduğu kesin işte yani kendi özgün diliyle beraber özgün bir belgeleme yapıyor bence o açıdan çok kıymetli bir yandan da şöyle şeyler de var işte yani internet kanallarında giden belli etkinlikler kapsamında yapılan söyleşilerin ya da sponsorlu bazı programların video yayınları da çok fazla dönüyor bunlar da Farklı temsiller yaratıyor tabii ki ama dinleyicilere şöyle bir şey e, incelik salık vermek istiyorum. Bütün o izlediğiniz malzemeyi e, yaratıldıkları ortamda ve e, küratörü ya da düzenleyicisi ya da yönetmeni diyebileceğimiz bu işi kurgulayan tasarlayan kişilerin e, kendi karakterleriyle beraber okumalarını tavsiye ederim. Hmm. E, böylece de, yani aynı konuyu Farklı ortamlarda e, neyi doğru. nasıl temsil ettiğini ve ne anlattığını da böyle farkına varabilsiniz. E, o yüzden ulusal yayın yapan e, ve de devletin hala e, sahip olduğu bir kanalda e, bu çerçevede bir program yapılıyor olmasını da e, bütün bunlara böyle bir vakum fırsatınız olursa tekrardan bir düşünmenizi e, ben isterim açıkçası. E, sonra evet. da belki görüşleri konuşuruz üzerine. Güzel bir yorum oldu. Programın ikinci yarısında aslında bir sürenin de çok sonuna gelmeden hem mimarlık görüntülerini, hı hı. mimarlık konuşmayı konuştuk. Bir de mimarlık okumayı da aslında konuşmayı evet. bir o kadar önemsiyoruz. Aynı zamanda da mimarlık yayıncılığı yapıyorsunuz. Sık sık Yayıncılık yazıyorsunuz Yayıncılık değil, da. genel yayın yönetmenliği yapıyorum. Mim e, mimarlık ve kent kitapları yayınlayan e, bir e, yayın evinin o dizisinin Mimarlık ve Kent dizisinin aslında başka kitaplar büyük bir yayın evi farklı alanlarda da yayın yapıyor. Mimarlık ve Kent kitaplarının yayınına girişeceklerini birkaç yıl önce söylemişlerdi Hı. ve onun genel yayın yönetmenliğini önermişlerdi. Orada da aslında bir başka kanala kanalda değerlendirmek lazım. Başka bir damar üzerinden değerlendirmek lazım. Bu kez e, popüler e, olana ulaşma değil, mimarlık dünyasının kendi içinde kuramsal temel kuramsal kitapların eksikliğini bir oranda Türkçe'ye çevirmemiş olan kitapları bir oranda o eksikliği giderme niyetiyle çıktı. Yayın programını da ona göre yaptım. Ve çok nitelikli çeviriler, Çok çok nitelikli çevirirler. Bir söyleyeyim birkaç tane tabii tabii. yayınlandı ki bence bu e, Le Corbusier'den iki kitap, bir şehircilik ki e, Le Corbusier'in e, Corbusier Urbanizm, Şehircilik kitabı 1925 e, tarihli bir kitaptır ve şaşıracaksınız, e, İngilizceye bile tümüyle eksiksiz çevrilmemiştir. Öyle mi? Evet. İngilizceye bile, ki yani bırakın diğer dilleri, İngilizceye bile özet olarak çevrilmiş bir kitaptır. Bunun bütünü eksiksiz ve... Le Corbusier'in kitabın 1925'teki Fransızca edisyonundaki sayfa düzeni dahi korunarak hmm. e, neredeyse bir tıp tıpkı basım, basım. Evet, <gülüyor> çevrilmiş bir tıpkı basım olarak e, çevrildi. O önemliydi. Sonra yine Le Corbusier'in e, Amerika izlenimlerini, e, Amerika değerlendirmesini görmüştü. E, e, e, aktaran katederler beyazken az önce sözünü ettiğimiz o Marcoje'nin yok yerler e, kitabı e, bu yok, e, yok yerler hem de e, hem çevirisi güncellenerek çünkü daha önce yapılmış bir çeviriydi ama güncellenmesi e, gerekecekti hem e, o güncellenmiş bir çeviriyle hem de ve ee, bizde Mimar Sinan'da öğretim üyesi olan Arbil Ötgünç'ün ki çeviri güncellemesinde de önemli bir emeği var. Onun kapsamlı bir giriş yazısıyla, bayağı kapsamlı bir giriş yazısıyla, akademik bir yazıyla birlikte yayınlandı. Tabii son dönemde yer yok mu yok yer mi? Çok da güncel tartışmalar okuyucularımıza, dinleyicilerimize de okumalarını da öneririz. Özellikle evet. giriş yazısı evet çok kıymetli. Çok kıymetli. Zamanınız daraldı hızlı gideyim. Alois Regal'ın bütün e, çağdaş koruma düşüncesinin paradigma kurucu metni olan modern anıt kültü e, 20. yüzyıl başlarında yayınlanmış bir rapor aslında sadece. E, Bruno Zevi'nin klasik bir metni, rahmetli Bülent Hoca, Bülent Özer çok sözünü ederdi, mimarlığı görebilmek temel metinlerden biri. Robert Fishman'ın 20. yüzyılda Kent Ütopyaları, işte Ebenezer Howard'ın, Frank Lloyd Wright'ın, Corbusier'in Kent Ütopyaları'nı ele aldığı metinler. Bunlar yayınlananlar. Şu anda basım sürecinde olan iki önemli kitap var. Bir tanesi Ebenezer Howard'ın, Yarın'ın Bahçe Kentleri. İkincisi de temel bir kitap, Fatma Erkman dil bilim ve filoloji hocası olan Fatma Ertman çevirdi Umberto Eco'nun Mimarlık Göstergebilim. Ah, bunlar hep bunların hepsi ne zaman okunacak? Ne zaman sindirilecek? Ne zaman konuşulacak? Ne zaman gösterilecek? Bize yazık değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani bu kadar zalim olmak zorunda mısınız? <gülüyor> Nasıl çok güzel, olacak Güzel de bir haber vermiş olduk. Takipte kalın Açık Radyo dinleyicileri. İki yeni kitap çok yakında çıkıyor birkaç evet, hafta evet, içinde değil evet, mi? Evet evet birkaç hafta. Evet muhteşem. Bir yandan evet bahçe kentlerde özellikle ben sosyal medyada çok özellikle mimarlığın böyle birkaç halka daha dışında olanlardan görüyorum. Aa işte belediyede böyle vaatler varmış. Bir aslında bunların böyle çok eski bir tarihi vardı. 19. Da yüzyılın önemli. sonu. Yani. 19. yüzyılın sonu Ebenezer bahçe kentleri, Corbusier'in Ütopyasını da etkilemiş olan bir metindir. Çok temel bir metin. Korbüzyel'den yani tutun da Cansever'in kent Ütopyası'na evet. kadar e, uzanan bir bağlamda okunabilecek temel bir metin. O da iyi bir, çok çok iyi bir çeviri oldu. Yine mimarlık gösterge bilimi aynı şekilde Eko'nun. Evet. Bir de şunu söyleyeyim, onu özellikle üzerinde durmak istiyorum. Alevus Riegel'ın modern anıt kültü dediğim gibi korumacılık açısından çok önemli bir metin. Onun başında da aynı Arbil Ötgünç'ün Mark Oje için yazdığı e, geniş giriş yazısı gibi. Hı hı. Onun da e, başında Erdem Ceylan'ın, o da yine bizde Mimarsya Üniversitesi'nde öğretim üyesi, e, önemli bir akademisyen, çok değer verdiğim genç bir akademisyen. Onun, e, çeviriyi de o yaptı ve çok e, kapsamlı da bir giriş yazısı e, yazdı. E, önemli bir yayın o da. Evet. Ben Mimar Sinanlı olarak Erdem Ceylan'ın nasıl hemhal olduğunu iyi biliyorum bu çeviriyle. Evet. Eğer biz dinliyorsa ona da çok selamlar bundan. Evet, çok selamlar. Ben de bir taş olarak susuyorum dikkat ederseniz. Evet, evet. Çok kıymetli hepsi. Umarım ki aslında belki sindirdikçe bütün bunları farklı ortamlarda bütün bu yayınlar ama özellikle de bizim kültürel coğrafyamız üzerinden bütün bu kitaplarda olan biten şeylere doğru... ...açılımlar ya da o açılımları... ...bu coğrafya e, yoyunlanmasıyla... ...çok güzel. E, o da büyük bir şey. Belki. Ben daha geniş bir yayın programını... ...şu anda... ...söylemeden bir e, sürpriz olarak... ...saklıyorum. Yine şöyle bir söz söylüyorum. ilk kez sizin programınızda açıklayacağım... ...danım geldiğinde. <gülüyor> telif kitaplarda yer alacak bu Mürkaşa. bağlamda. Mesela bir tanesi Atilla Yücel'in... E, yazılarından oluşan Aa, bir çok kitap güzel, oluşturur. çok Tabii. güzel. Onu da güzel anlı evet. olur yani. Evet. O zaman bu habere çok sevindik. Güzel haberler sizdeymiş duyurmuştu olduk açık radyodan evet. böyle. O zaman son barda sizi tekrar konuk edip yeni yayınlarımızda evet. konuşalım diye de buraya böyle bir not bırakmış umarım olalım... Umarım. Bir, bir, büyük bir keyif, <gülüyor> büyük bir keyif. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Bu güzel duydum. programa. Biz Sayın teşekkür ederiz mı? çok sevindik 25 yıllık bir programcıyı da açık radyoda açık mimarlıkta ağırlamak bizim için <gülüyor> ayrı bir keyif onu da söylemiş olalım ee, Harika bir e, programın devamını ben diliyorum umarım e, hazırlık olan yeni e, ikinci döneminden daha da uzun olur genişleyerek mesajını yayarak Umut. ve mimarlığı anlatmaya, mimarların alını açarak anlatmaya devam eder. Aslında bu bu bağlamda sizin kardeş programınız. E radyoda ki, evet, siz radyoda evet, evet, yapıyorsunuz evet. o televizyonda. Yo hayır kıskanmıyoruz sevgili <gülüyor> dinleyenler. Güzel oldu böyle bir komşuluk, sabah evet, çayı, kahvesi, konuşması, evet, evet, sohbeti evet. gibi böyle güzel oldu. Çok teşekkürler geldiniz için. Ben teşekkür ha. ediyorum yine. Dinleyicilerimiz da. için de tekrar etmiş olalım. Aykut Köksal ile Mimarlık söyleşileri cuma akşamları saat 23. TRT 2'de aynı zamanda Diamond'dan çıkan Mimarlık serisinde takip ediniz. Özellikle de ilerleyen aylarda çıkacak olan yeni kitapları heyecanla bekliyoruz demiş olalım. İyi günler dileyelim ee, ve tekrardan teşekkür edelim. Ben teşekkür Bey. ediyorum yeniden. Sağ ol Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteydik. Çok teşekkürler kendisine de. Ben Yağmur Yıldırım. Ben Hasan Cenkdereli. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Very, good. Very good.